Fatih Dersihanlarından Emekli Diyanet İşleri Reisi Ömer Nasuhi Bilmen Büyük İslam Hali, İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyeri Enbiya'ya ait olmak üzere 10 bölümden müteşekkildir. Sadeleştiren Emekli İstanbul Müftüsü Ali Fikri Yavuz Önsöz Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise ilmihal adını alarak en önemli yeri tutar. Her Müslümanın bağlı bulunduğu İslam dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dini görevleri yerine getirmiş olacaktır. Aslında bütün insanlığın manevi ruhu yerinde olan dinden, din bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medeni toplumlar, hiçbiri bir dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır. İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilahi bir din yolu ile ortaya çıkar. Sağduyulu kimselerin ruhları ve vicdanları böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç ancak böyle ilahi bir dine sarılmakla gerçekleşir. Öyleyse uyanık bir ruha, temiz bir vicdana sahip olan insan böyle gerçek bir dinden nasıl uzak kalabilir? Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu korumak isteyen bir insan böyle yüce bir dinin inançlara, temizliğe, ibadete, helal ve harama, ahlaka dair kutsal hükümlerinden muhtaç bulunduklarını öğrenip uygulamak hususunda nasıl habersiz kalabilir? O mübarek dinin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine ait bazı bilgileri öğrenmek isteğinden insan nasıl galafi bulunabilir? Hiç şüphe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler bu ihtiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dini eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir. İnsanların yaratılışlarındaki meyilleri ve ruhi ihtiyaçları sebebiyle her asırda din bilginleri, Tarafından sayısız dini eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve muhitin durumuna ve kabiletine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, mana ve ruhları değişmeyecek şekilde dini meseleleri imkan dahille herkesin anlayabileceği bir ifadeyle yazmak, bunların bir takım hikmet ve faydalarını sade bir dille ortaya koymak da çok gereklidir. İslam dininin kapsadığı hükümler esas bakımından dört kısmı ayrılır. 1- İtikata ait hükümler 2- İbadetlere ve amellere ait hükümler 3- Helal, haram olan şeylere, mübah ve mehruhlara ait hükümler 4- Ahlaka ait hükümler Bu dört kısım hükümler üzerinde çok geniş ve değerli kitaplar yazıldığı gibi özet halinde kolay anlaşılır kitaplar da fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki bu dört kısmın her bir üzerinde ayrı ayrı birer kitap yazılmış fakat bu dört kısmı bir araya toplayan kitaplar azınlıkta kalmıştır. Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı eserleri okuyup onlardan gerekli meseleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yetmez. Görevleri ve zamanları buna elverişli olmaz. Çok kısa eserler de ihtiyacı karşılamaya yeterli olmaz. Maksadı karşılayamaz. Üstelik bu eserlerin ifadesi ağır olursa istenilen bilgileri elde etmek çok güçleşir. Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dini ihtiyaçlarına yeterince karşılayabilecek bir ilmihal kitabı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin itikata, temizliğe, ibadete, kerahiyet, hoş olmayan ve İstihsana, güzel olan şeylere, ahlaka dair hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayatları ile İslam dininin tarihçesine ait 10 kitaptan ibaret, oldukça büyük bir ilmihal kitabı yazmayı bir görev saydım. Yüce Allah'tan yardımlar dileyerek bu görevi yerine getirmeye başladım. En güvenilir, en kıymetli din kitaplarımıza başvurdum. İbadetler kısmını daha uzunca hazırlamaya çalıştım. İkram ve feyzi bol olan Yüce Allah'ın yardımı ve ihsanı ile meydana gelen bu esere Büyük İslam ilmi hali adını verdim. Eğer bu eserim din kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayırlı dualarını kazanmaya vesile olursa kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalışmaları ile yalnız Hak Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak isteyen aciz bir yazar için, Bundan büyük bir mükafat olamaz. Başarı yüce Allah'tandır. Fatih dersi anlarından Erzunlu Ömer Nasuhi Bilmen Takdim Merhum hocamız Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olmadan önce İstanbul Müftiliği zamanında 6 yıl kadar mahiyetlerinde çalıştım. İlim ve faziletini, ahlak üstünlüğünü yakından tanımak şerefine kavuştuğumdan dolayı Yüce Allah'a hamd ederim. Yazmış olduğu eserler yıllardır okuyucuların ellerinden düşmediği gibi, ilim ve faziletinin yüksekliğinden dolayı Müslümanlar arasında onu tanımayan yok gibidir. Bıraktığı her eser, sünnet ehli inancına dayalı, güvenilir, çok değerli bir kitaptır. Yıllardır basılmakta ve basılmaları, Devam etmektedir. Bir hadis-i şerifte buyrulduğuna göre öldükten sonra cari sevabı sürekli akıp gelen sadakadan biri de kendisinden faydalanılan bir ilimdir. Bu bakımdan merhum hocamız geride bıraktığı birçok eseriyle bu büyük manevi mükafata kavuşmuş bulunmaktadır. Yüce Allah bizlere de rızasına uygun bu gibi hizmetler nasip buyursun. Muhterem hocamızın yetiştiği devirdeki dil daha çok Osmanlıca deyimlerin çokluğu bakımından değer kazanıyordu. Bunun tesiri altında kalınarak eserlerindeki ifade bugünkü neslin anlayabileceği şekilde kolaylık arz etmediğinden Büyük İslam İlmihali adlı eserinin elden geldiği kadar aslında hiçbir değişiklik yapmaksızın sadeleştirilmesi Bilmen Basın ve Yaynevi yetkilileri tarafından benden istendi. Böyle bir çalışmayı kabul etmek benim için bir şeref olduğu kadar okuyuculara da bir kolaylık sağlaması bakımından yerine getirilmesi gereken bir görevdi. Elimden geldiği kadar metne ve manaya sadık kalarak sadeleştirip bugünkü nesiller tarafından kolayca anlaşabilecek bir dile çevirmeye çalıştım. Vacip Teala Hazretlerinden devamlı olarak Müslümanlara, Manevi yarar ve okuyanlara kolaylık sağlamasını diler, kusurlarının bağışlanmasını niyaz ederim. Fikri Yavuz